Zekat üzerinde duruyorduk. Zekat ne demektir? Onu paylaşmıştık. Zekatın verilme şartlarını, dolayısıyla nisap miktarına ulaşmasını, haceti asliyeden fazla olmasını, üzerinden yıl geçmesini ve yine nümuv yani üreme kabiliyeti üzerinde durmuştuk. Bunları unutmuyorsunuz. Özellikle bu sonuncusu Türkiye'de gözlerden kaçıyor ve yanlış değerlendirmelere sebep oluyor diye vurgu yapmıştık. Arkasından zekat kimlere verilir diye Kur'an-ı Kerim'de bu kimler olduğunu zikretmiştik. Biz de bunu dile getirmiştik. Belki bu noktada verdiğimiz, paylaştığımız konuların içerisinde olmasına rağmen bir koş noktaya vurgu yapmakta fayda var. Sık sık bize soru soruluyor. Zekat manlarını sadece bir Kur'an kursuna veya herhangi bir fakirlik müessesesine, Mesela darul acizeye ve benzeri herhangi bir yere verebilir miyiz? Veyahut da zekat paraları belli bir vakfa, belli bir kuruma verilebilir mi? Şeklinde sık sık sorular geliyor. Bu soruların cevabı dediğim gibi içinde olmasına rağmen yine de geliyor. Böyle orta yemeklerine, vakıf müesseselerinin kendi ihtiyaçlarına için zekat verilemez. Bunu dile getirmiştik. Zekat şahıs mülkiyetine girmek zorundadır. Bizzat onu fakir almak zorundadır. Bir vakfın, bir derneğin kapısı, pen penceresi, merdivenleri, kırılan camı zekat paralarıyla yapılamaz. Cami yapılamaz, köprü yapılamaz. Zekat parası böyle şeyler için kullanılamaz. Eğer iyi ki böyle bir şey de onu söyleyeyim. Eğer böyle olmasaydım Mesela her gönül isterdi ki benim zekat paralarımdan bir binarı yapılsın, benim zekat paralarımdan kubbe yapılsın, kısaca orada bulunsun ve devam etsin. Bu sefer ne olurdu? E, fakir olan, sıcak paraya ihtiyaç olan insanlar ellerine para geçmezdi. Herkes bu tip şeylere yapılmasını arzu ederdi. Ancak ne demiştik? Zekat forununun içerisinde çalışan insanlar maaşlarını buradan alabilir. Onun dışında zekatın ücret olarak verilmesi doğru değildir. Bu nevi hayır kurumlar için kullanılması doğru değildir. Ancak vakıf ve dernekler eğer bir birim ayırırlar, o birimdeki insanlar zekatı zekat veren kardeşimizden alırlar ve daha ehil bir yere ulaştırma için vekil görevini görürlerse bu hayre vesile olma demektir, güzeldir. Çünkü şunu söyleyeyim, zekat veren insanımız da her zaman çevresini tanıyan, fakirlerin tanıyan insanlar değildir. Belki araştırmaya bile çoğunun zamanı yoktur. Ulaştırma konusunda da sıkıntı çekebilirler. Dolayısıyla daha iyi bilen, ihtisas alanı bu olan vakıf ve dernekler alırlar ve daha ehil olan insanlara daha güzel ulaştırırlarsa hayra vesile olmuş olurlar, fayda sağlamış olurlar. Ama ne olacak? Zekatı verenden alacaklar. Nereye ulaştıracaklar? Ehline ulaştıracaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaman zaman ne yapardı? Birçok bölgeye insan gönderirdi. Ne diye tembih ederdi? Genel tembih nedir? Fakirlerinden al. Fakirlerinden zenginlerinden al Fakirlerine ver ve gel Artan'ı Beytülmal'e getir ama çok defa Getirmeden evvel o bölgenin Fakirlerini de bitirir Hani Latife Yollu yine anlatmıştık Muaz İbni Cebel Radiyallahu an Gidiyor 3 ay kadar Bölgede kalıyor ne oluyor Zenginlerinin zekatlarını topluyor Fakirlerine dağıtıyor gittiği gibi Diyorlar boynunda bir şal vardı Bir tek o şalla gerisin geri döndü Kendisi içinde hiçbir şey almadan gerisin geri e, gelmiş, etmiş, gitmiş. Normal olan budur. Eğer bir insan öyle düşünürsünüz. Muazip bin Cebel radıyallahu anh niye geliyor? Bir bölgeye geliyor. Bölgedeki zekatları topluyor. O bölgenin insanlarına dağıtıyor. Gerisin geri hiçbir şeyci olmadan dönüyor. Oradaki bıraktığı intibayı düşününüz. Nasıl bir şeye sevap olur? Nasıl bir duyguyla oradan gerisin geri döner? Aynı zamanda o bölgenin fakirleriyle zenginlere nasıl kaynaşırlar? Nelere sevap olur? Siz hayal ediniz. Ben bir başka ifadeyle söylüyorum. Zekat malı nedir? Yüzde iki buçuktur. Yani kırkta birdir netice itibariyle. Kırkta bir büyük bir meblağ değildir. Şimdi vergiler bile... Eskiden gelir vergisi yüzde 46 idi. Şimdi yüzde 26 küsürlere düşüldü. Bildiğim kadarıyla muhasebeci kardeşimiz varsa daha iyi bilir o civarda. Ama yüzde 26 rakam bize düşük geliyor şimdi. Yüzde 26 neredir? Yüzde 2,5 neredir? Yani hesabını iyi yapınız. Bunu da şunun için söyledim. Yüzde 2,5 küçük bir mebladır. Ama bugün Türkiye'de nice şirket var. Yüzde 2,5'luk zekatı Kasaba kurtarır, şehir kurtarır. Yani bir insan, bir müessese adlarını söyleyeyim şimdi? Hakikaten İslami duyguyla hareket etse ve zekatını hakkıyla verse, her yıl kendisine 30 bin, 40 bin nüfuslu bir kasaba şesh her yıl bir kasabayı kurtarır. Kesinlikle. Ve bu dayanışma niye sebep olur? Siz düşünün, siz tasavvur ediniz. Yani dolayısıyla o kasaba Kardeş bu yılın kardeş kasabası filan dese, bu yılın kardeş kasabası abi zenginlerine çıkacaksın. Geriye kalan insanların elinden tutmaya karsa her yıl bir kasabayı kurtarır. Ama inşallah o günleri yakalarız, o günleri yaşarız. İnsanlar da birbirlerinin gerçekten kardeş olurlar. Böyle bir sıkıntı çekiyoruz. Hem de ne demiştik? O verilen yüzde iki buçuk geriye kalanı tetikler ve bereketlendirir. Bağı bakınız bağda budanıyor, budandıktan sonra gidiniz bakınız bağda nasıl ışkınlar yetişmiş, nasıl üzümler vermiş. Hani bağla ilgili genellikle bir şey hatırlatılır, anılır. İki komşu varmış, bir tanesi bağına hiç bakmazmış, bir tanesi çapalar, sular uğraşır durur. Bir gün ilgilenmeyen, uğraşan adamın bağda her sene onunkinden çok iyi verim verdiği için bir gün gidiyor, daha bahar gelmeden, mevsim gelmeden, ışkınlar sürmeden öbürünün bütün dallarını kesiyor. Yani yerle bir ediyor baharını. Adamcağız geliyor, bağ gitmiş, her taraf kesilmiş, tarumahar edilmiş. Dolayısıyla bağdan ümidini kesiyor. Bu sene bir hayır kalmadı bağım gitti diye üzüntüsünden oturuyor. Bahar gelmiş günlerdir şeye uğramıyor. Bağ bir gün geliyor bakıyor ki yeniden Bağ bahçe fışkırmış çıkmış, sevincinden havalara uçuyor, yeniden suluyor. Bu sefer verimi eskisinden daha fazla oluyor. Bağ bu, budama adeti ondan sonra daha çok meşhur oldu denir. Halkın dilinde ne derece doğrudur elbette ki bilemiyoruz ama doğru olan budur. Zaman zaman budanmış bir bağ görseniz haline acıyorsunuz. Yani güzelim dallar gitmiş geriye kökler kalmış. Ya Bu ne zaman büyüyecek de ne zaman uzayacak da ne zaman yeniden o kancalarla bir yere tutulacak da onların bir de ayrıca kancaları vardır e, tutunarak ilerlerler ne zaman onların aralarından salkımlar uzanacak da bütün bunlar üzüm olacak diye insanın aklından hayalinden geçmez ama e, birkaç ay sonra vardığınızda bağları yeşillenmiştir dallar uzamaya başlamıştır ve çok geçmeden de üzüm salkımları sarkmaya başlamıştır biraz bunun gibidir Ney? zekat dolayısıyla bereketi artırır, verimi artırır. Yeter ki temizlensin, yeter ki iyi budansın, yeter ki iyi havalansın. E, dolayısıyla Cenab-ı Allah ona bereketini verir. Şimdi zekat nelerden verir? Bunun içerisine giriyoruz. Şu bilgiye esasen e, bunu liste olarak ben inşallah basayım da size dağıt dağıttırayım. Ama yine de e, orada Yazılamayacak, uzun uzun yazılması gereken şeyler var. Ee, i̇nşallah onları paylaşalım, bilgi edinilmiş olsun. Her şeyden evvel, yani şu anda hayvan cinsleriyle, hayvan cinslerinin ilk önce zekatını vereceğim, sığır cinsiyle de başlayacağım. Ama hayvanlarla ilgili olarak genel bir var. onu unutmayın. Yani deve, sığır ve davar gibi hayvanlar eğer saime iseler, Saime iseler zekatları verilir. Yani saime sin harfiyle yani saime derseniz ne olur? Oruçlu olur. Yani saim oruçludur. Saime kadın oruç tutan için denilir. Hayvanlar sin ile saime olması gerekir denir. Saime'yi kaynaklarımız şu şekilde tarif ediyorlar. Yani ilk önce ben e, asıl ibaresini kaynaklarımızdan bir okuyayım sonra üzerinde konuşacağız tektefi bir بِرْرَعِي fi اَكْثَرِ حَوْلِهَا şu demek, yılın yarısından çoğunda meralarda otlanarak beslenen hayvanlara saime denir. Tekrar ediyorum, yılın yarısından çoğunda meralarda yayılarak, otlayarak beslenen, gelişen hayvanlara saime denilir. Saime olan hayvanın zekatı vardır. Saime olmayan ahırda beslenen hayvanın zekat yoktur. Şimdi, cümleyi bir daha vurguluyorum. Bir insan hayvanlarını senenin yarısında veya daha çoğunda yem ile besliyorsa bu hayvanlarda zekat yoktur. Bu hayvan zekatı ile ilgili çok kesin, çok net bir ölçüdür. Tamam? Sır cinsinin zekatı. Sır 30 rakamına ulaşıncaya kadar zekatı yoktur. Tamam? 30 sayısına ulaştığında 1 yaşını tamamlamış sığır zekat olarak verilir. Bunun Buranın fakirle katı tebi veya tebi'a ismi kullanılıyor. 1 yaşını tamamlamış sığır Tebi' veya tebi'a ne demek? Teba tabi oldu demek. Yani sığır bir yaşını bile doldursa gene de anacığının yanından fazla ayrılmaz. Hala anasını tak oynayacağı zaman koştur oynar da gelir gene anasının yanına sokulur. Dolayısıyla o yüzden deniyor. Evet. Yaşını tamamlamış sığıra deniyor. Tamam. 40 adet olunca iki yaşını tamamlamış sığır verilir. Yine bir sığır verilir. iki yaşına tamamlamış sığır verilir. Altmış olunca altmış olunca iki adet bir yaşına doldurmuş sığır verilir. Dikkat ederseniz ne dedik? Otuz tane de bir yaşına doldurmuş sığır demiştik. Değil mi? Altmış olunca iki tane bir yaşını doldurmuş. Ya yani normalde. Pekala 70 olunca ne diyeceğiz o zaman? Mantık olarak 70 olunca 70 içinde bir 40 vardır, bir 30 vardır. 40'ında 2 yaşını doldurmuş, 30'unda 1 yaşını doldurmuş. Yani yine 2 tane verilecek ama birisi ne olacak? 40 yaşın 2 yaşını doldurmuş olacak, bir tanesi 1 yaşını doldurmuş olacak. Tamam? Çünkü 70 eşittir 40 artı 30 demektir. Öyle düşünün kendiliğinden problem gibi çıkar. Anlaşıldı? 80 adet olunca 80'in içinde ne var? 2 adet 40 var. Ha, 2 tane 2 yaşını doldurmuş. Anlaşıldı? Kendiliğinden rakam gibi veriyor. 90 olunca 3 tane 1 yaşını doldurmuş. 30 artı 30 artı 30 olduğu için. Tamam. İşin şey, formülünü çözdünüz. Pekala yani çözdünüz mü? 100 adet olunca ne olacak? 40 30 30. 40, 30, 30. Yani 2 yaşını doldurmuş. Arkasından ne olacak? 105 olacak Buyur. 105 olacak. <gülüyor> Dur hemen hemen hemen oyun bozanlığa başlama. <gülüyor> ben arasında Fikala takılmak için soruyorum sende şimdi ben sana 120 olunca ne olacak? 3 tane 40 3 tane, tane, tane mı? 4, 4 tane, 4, 4, 4, tane 4, 30 4, mu? 3 tane 40 bolsaydı sormazdınız. Siz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, 30 çarpı 4. Yani 30 120. çok soru geleceksiniz. Şimdiden imtihan sınavı <hesabı> yapılmaya başladı. <gülüyor> Şimdi 120'nin içerisinde ne var? 3 tane 40 var. 120'nin içerisinde 4 tane 30 var. Buna en küçük ortak katma deniyor. Evet. Dolayısıyla ikisi orada buluşuyor. Ne geliyor aklınıza mantık olarak? 3 tane 2 yaşında hayvan da verilir. 4 tane 1 yaşında hayvan da verilir. Yani şeriat, İslam hukuku fıtri bir dindir. <gülüyor> Fıtrat neyi doğru görüyorsa Onunla bağdaşır. Dolayısıyla her ikisi de var. Şimdi şöyle bir ibare yazın isterseniz. Şimdi 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100 yazdınız değil mi? Zekat diyorsunuz altına şöyle ibare yazın. Zekat bu minval üzere yani aynı şekilde zekat yazıyorsunuz. Bu minval üzere her 10 sayı arttıkça Bir yaşını doldurmuş ile iki yaşını doldurmuş sığır arasında değişerek devam eder. Yani aynı nizamı on arttıkça onlar ona on ona şekil değiştirerek devam eder. Mesela Yok. Evet. Dahil. Mesela 120 Şimdi parantez açın. Eşittir 30 artı 30 artı 30 artı 30. 4 tane 30 yazacaksınız. Tamam. Eşittir 40 artı 40 artı 40 parantezi kapatın. Sayısı gibi her ikisinin de ortak katı olursa bütün sayı 30'a veya 40'a bölünerek 30'a veya 40'a bölünerek Zekatı verilir. Otuza bölmüşsen bir yaşını vereceksin. Sayı ona göre çıkacak. Kırka bölmüşsen iki yaşın akını vereceksin. İki yüz kırkta misal olarak söylüyorum. İki yüz sayısında da ne vardır? Sekiz tane otuz vardır. Veya altı tane kırk vardır. Kırka bölmüşsen altı tane iki yaşını doldurmuş vereceksin. Eğer... 30'a bölmüşsen 8 tane bir yaşını doldurmuş vereceksin. Anlaşıldı? Aralarda hep 30-40 okul yani kaç tane 40 var kaç tane 30 var ona göre böleceksin. Dolayısıyla her iki türlü de olur. Anlaşıldı? Tamam. Sığır şu, şu cümleyi de yazıyorsunuz. Sığır ve manda cinsi aynı sayılır. Şimdi Mand Mandaya Anadolu'nun birçok yerinde camış derler. Bazı yerde camız derler. Ordu ve bölgesinde e, daha nerelerde deniyor bilmiyorum ama kömüş derler. Yani kızlıklarına da kömüş derler. Şimdi e, dolayısıyla aynı cinsten sayılıyor. Eğer ülkemizde yok ama mesela bufalo olsaydı bufalo da yani buz cinsten herhalde sayılırdı. Yine birçok Kanada gibi kuzey ülkelerine yakın yerlerde ciddi şekilde rengeyi beslenilir. Şimdi e, bu e, şimdi Oğuz kardeşimizin sorduğu soru şu: Ara rakam olursa ne olacak? Yani biz 30 anladık, 40 anladık, işte 50 anladık, 60 anladık, 70 anladık ama diyelim ki 55 olunca 57-53 olunca bu aradaki rakamlar af çerçevesinden kabul ediliyor. Ekseri ehliyelim bu kınaatta. Yani aranın zekatı verilmez. Yani bir altta ne varsa düz sayı hangisiyse ona göre zekat verilir. Yani 155 ise 150 kabul edilecek. Anlaşıldı? Aradaki çerçeveye, aradaki dolguya af bölümü deniyor. Af bölümü deniyor. Evet. Tabii bir şey daha söyleyeyim. Yani bir insan e, ne oldu? Hayvanların içerisinde bir yaşında olan yoktu da üzerine düşen zekat bir yaşında olandı. Bir yaşındakini vermedi yukarıyı verdi. Yukarıyı verdi Aliül Ülala. Dolayısıyla ne, ne olmaz? Yani aşağıyı veremez ama kendi gönlünden yukarıyı verir. Bir şey daha burada söylemek lazım. Nedir? Eğer zekat memuru gidiyorsa, demin ki şeyde de biliyorsunuz İslam devletinin ne zekat, Beytül Mal'in zekat bölümü diye bir bölümü vardı. Bu bölümde zekatla çalışan insanlar ne yaparlardı? İnsanların zekatını toplarlardı. Kim ehilse, ehil olan insanlara bu zekatı dağıtırlardı. Görevleri buydu. Gerekirse bunun depolamasını yaparlardı. Hayvanlarsa bunu mera'larda devletin bunun için koruma altında olduğu hima deniyor. Hima'da koruma altına alırlar, onları güderlerdi, onları beslerlerdi, onlar gereken çoğalardı ama o develer kime aitti? Fakirlere aitti, devre ve zamanı geldikçe o zekatlar insanlara dağıtılırdı. E, bu şekildeki bir organizeyi şimdi elbette ki devlet yapmıyor, dolayısıyla yani aynı organizeyi, Değişik dallarda ve imkan çerçevesinde vakıf ve dernekler yapabilirler. Ama temin ki dediğim gibi vakıf ve dernekler kendi şahıslarına zekat alamazlar. Bundan öte ancak böyle bir organize yapabilirler. Bunu da yine şunun için gündeme getirdik. Zekatla görevli olan bir insan ister vakıf adına hareket etsin ister devlet adına hareket etsin malın en iyisini alamaz. En iyisini alırsa bu zekat veren insana zarardır. En kötüsünü de alma hakkı yoktur. Bu da fakirin hakkına tecavüzdür. Dolayısıyla doğru değildir. Zekat memuru malın ortancasını alırlar. Yani zekat veren insan kendi malının en iyisini verebilir. Kötüsünü veremez. En iyisini verebilir. O kendi malı. Ama zekat memuru malın en iyisini de en kötüsünü de alamaz. Zekat memuru malın ortancasını alır. Buna göre daha davranır. Buna göre hesaplarını yapar. Efendimizin de bu konuda ikazı vardır. Evet. Tamam. Sığır cinsinin zekatını öğredik. öğrendik, öğrendik. 30-40, 30-40 devam ediyor. Yani oran fark ederek devam ediyor. Da var cinsinin zekatı. Koyun cinsi bilerek demedik. Geçi de olabilir diye. Da var ikisinin de içerisine alan kelimedir dedik. Şimdi 40 davarda da. Yani sayı 40'a ulaşınca bir de var. 40'ta bir. Pekala kaçta iki? <gülüyor> 40'ta bir tane gerekiyor. Kaçta iki tane gerekiyor? Normalde matematik hesabı 80'de iki tane gerekersen Hayır yani 120'ye kadar birdir. Mevla bizi bizden iyi tanıyor. 40 koyunda bir koyunu gara verin de 80 koyunda iki koyun zor verilir ben de düşünüyorum diyelim ki 10 bin lira olsa 250 lira olay veriliyor 40 bin lirira olsa 1000 lira zor veriliyor şeffıtı fıtraten öyle İnsana zor geliyor Halbuki bin lira veren 39 bin lirası geri kalıyor 10 bin lirran içinde 250 verenen 90 bin kü geri kalıyor İnsan gidene bakıyor Kalana bakmıyor. Doğru olan budur. Mevla bizi bizden adı. Böyle takdir etmiş. 120'ye kadar bir. 121 olunca iki. 40'tan sonra onu yazıyorsunuz. Yani 40'ta bir tane. 121 olunca iki tane. Şöyle diyeyim isterseniz. 40 tire 121. 121 tire 200 iki. 201 da var olunca 3, tamam. Kaça kadar? 399'a kadar. 400 olunca 4. Rakam yavaştan başlıyor. 400'de 4, yüzde 4 e oluyor, tamam? Netleştiyimiz zihninizi kaybetmeyin. 40'tan 120'ye kadar 1. 121'den 200'e kadar 2. 201'den ta 399'a kadar 3. 400'den 499'a kadar 4. 500'de 5. Bundan sonra her yüzde bir. Yani 400'den itibaren esasen her 100 da bir dolar. Örüdü ona dönüşüyor. 600'de 6, 6 700'de 7, 800'de 8, 900'de 9 hep öyle gidiyor. Evet. Bunda da yine arada zekat yok. Bir şey daha keçi, koyun cinsi aynıdır diyorsunuz. Keçi, koyun cinsi aynıdır. Evet. Hayır, yok. Yok yok yok geleceğiz. Geleceğiz. Bu sure ayet. bir şey. <gülüyor> Bu konuda müteassas olanlar varmış. Yani tavuklarla ilgili, yani diğerleriyle ilgili zekat gelmiyor. Zekat gelmiyor. Yani bir de takdir ile Cenab-ı Allah bizi bizden iyi biliyor dedim ya şu olarak tavuklar bir rüzgar gelir patır patır dökülürler. Yani farklı bir hayvan yapısı var. Yani çok dayanıklı değiller. Bakarsın hepsi sağlamdır. Bakarsın hepsi şöyle. Bakarsın sıcaktan tesir alır. Bakarsın soyuktan tesir alır. Evet. Bunlar da var. Şunda bir ibare yazın oraya. İmameyn'e göre. İmameyn deyince kimi kast ediyoruz? Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'i kast ediyoruz. Ebu Hanife'nin iki talebesi. İmameyn'e göre. At, katır ve eşeklerin zekatı yoktur. Yani sürü varsa, şey varsa yoktur. Ancak kişi Bunların ticaretini yapıyorsa, yani bu ticaret için bunu kurduysa, şey yapıyorsa, o zaman ticaret malı olarak zekat verir. Evet. Müftü abi görüşte budur. Evet yani değerinin kırkta biri. Sayısının kırkta biri değil de değerinin kırkta biri. Buyurun. Yani kendi e, işinde gücünde e, kullanıyorsa değil alım satırına üretip satımını yapıyorsa ticaret malı al sat yapıyorsa e, dolayısıyla e, bunların ticaret malı olarak zekatını verir, onun dışında vermez diyor. Evet. Buyur. At yarışı yapıyorsa At yarışı yapıyorsa ayrı işte bu sefer para büyük değeri onun için dedik ya At, yarışı. evet. at yarışına ayrıca bir masaya yatırılması lazım. At yarışını neyine yapıyorlar? Evet. şimdi ülkemizde çok olmamakla beraber kitaplarımız dolu yani develerin zekatı meşhur da develerin zekatını paylaşacağız develerinki e, koyunlar kadar sığırlar kadar sade değil azıcık karışık mesela bir, bir insan yani 5-9 yani devenin adı adedi 5 beş ise 5 beş oluncaya kadar zekat yoktur 5 ile 9 deve arasındaysa bir davar verir. Yani vereceği zekat vereceği hayvan nedir? Devedir. verilen nedir? Davardır. Garibanın bir suçu yok o gidiyor. <gülüyor> tamam. 10-14 10-14 arası 2 davardır. Gene bunda da 5 esaslı gidiyor diyor dikkat ederseniz. 15 19 arası 3 de vardır. Yani 15'de, 16'da, 17'de, 18'de, 19'da yani bu rakam şey gibi birinden öbürünü çıkarınca 4 görünüyor gibi 4 değil. Yani 15 16 17 18 19 5. Yani dolayısıyla 15 19'da 3 de vardır. Tamam? 20 24'te 4 de var. Yirmi beş, yirmi beş tire otuz beş deyin. Yirmi beş tire otuz beş. Bunda bin i muhad deniyor. bin i muhad deniyor. bint, muhad, deniyor. bint muhad ne demek? Deve yavrusu demek. Deve, deve yavrusu. Ama... Yani annesi yeni yeni de yeniden işte doğum sancısı çekmeye başlamış demek. Yani belli bir yaşa e, ulaşmış demek. Yolunu. Bunu böylece yazın. Dalgı e, dalgalara Bint Muhat deyin. 36-45. 36-45. Bint Labun Burunko. Evet, bint. Bintela. Yani yaş yaş veriliyorsun bunlar da. Şimdi ben bunu şey yapayım da size liste halinde vereyim inşallah. Bunun yazımı bazı şey olacak ama bunda da ne oluyor? İşte yaşı küçük olan veriliyor. Biraz daha büyüyünce yaşı daha büyük olan veriyor. 46 ile 60 arası hak, hakka diye daha büyük yaş var. E diyelim ki 61 ile 71 arası, arası ceza var. 76-90 arası. İki tane bin telefon var, 91-120 arası hikatam var, 120'den sonra rakam sistem yeniden başlıyor. İnşallah bu akılda duracak bir şey değil tek tek de. Sonra yeniden başlıyor, 5 de yani artı beş devede bir de var şeklinde yeniden dönüşüyor. Bu şekilde sistem devam ediyor. Bunu İnşallah ben size yazılı olarak vereyim, hem de o zaman zihin kargaşalı olmaz. Burada da nokta nokta koyun peşine şeri yazın. Tek veya çift hörgüçlü devenin zekatı aynı şekildedir diyorsunuz. Tek veya çift hörgüçlü develerin zekatı aynı şekildedir. Fark etmez yani şey olarak. Asya develeri daha çok çift hörgüçlüdür takdir-i ilahi. Ee, Arabistan develeri, Afrika develeri daha çok tek hörgüçlüdür. Evet. Şimdi oraya daha önce nisapla ilgili gümüşün nisabı ile ilgili ben size ne yazırmıştım? Yani burayı hesap etmişim doğru. Gümüşün nisap miktarı 200 dirhemdir. 200 şöyle yazın. Gümüş nisap nisabı yazın ya olsun. Gümüş, gümüşün nisap miktarı 200 dirhem. Parantez açın. 200 çarpı 3,171 3,171 Tamam. Eşittir 595 gram. Yani yaklaşık gümüşten 600 gram olunca 595 ne oluyor? Zeket verilmeye başlanıyor. Anlaşıldı? Altının nisap miktarı 20 miskaldir. Parantel içerisinde 20 çarpı 4,53 eşittir 90,6 Bu kuyumcular örfünde olan şimdi evet gramı son söylediklerim gramı eşit. Bir İslami dinar İslami dinar, dinar üzerinden sahip yapıldığında dinar eşittir. 4,22 gram. Bundan yapılırsa çarpı 20 Eşittir 84,4 virgül gram. Şimdi kuyumcular örfüyle şer'i bazen değişiyor. Bu ikincisinin daha geçerli olduğu kanaati hakimdir. Onu da aşağı çeke çeke 80 grama indirdik biz. Şey olarak. Bunu bir de şunu söyleyeyim. İhtiyatlı davranmakta da fayda var. Biz de bir şey diyemiyoruz. Ee, dediğimiz gibi eskiden kullanılan bu dinarları bu miskalleri kuyumcularda birkaç cinsi var. Bir dediğiniz şer'i ölçüye uyan var ve kuyumcuların örfüne uyan var. Biraz fark ediyor. Biz de ihtiyatla hareket edilmesini bu konuda doğru buluyoruz. Şu aldığım bilgiler El Mikyal Vel Mizan diye e, Dolayı Fî Marifetil Mikyal Vel Mizan diye gelen bir kitaptır. Bu alanda yazılmış bir kitaptır. Onun e, eskiden kaynaklardaki bilgileri derliyor, topluyor, neler olduğunu söylüyor. Onun üzerine çalışan kardeşimiz de bu Ümür Kuray Üniversitesi'nde hazırlanmış bir tez, bir araştırma. Onun rakamları onun üzerinden verdim. Türkiye'de de yine Sakarya Üniversitesi'ndeki bir kardeşimiz bu konuda bir araştırma yaptı. Onun rakamlarını bilmiyorum ama bakılırsa iyi olur. Ben elime geçen rakamları böylece paylaşmış oluyorum. Şimdi ekin ve meyvelerin Zekatıyla ilgili birkaç kelime paylaşacağız. Asıl ölçüleri vereceğim. Yani detaya girmeden detayı bazen unutuluyor ama bu asıl ölçüler inşallah unutulmaz. Evet. Eğer ekin ve meyvelerde masraflı sulamaya ihtiyaç yoksa, yani nehirden su çekebiliyorsun, sulayabiliyorsun. veya da yağmur yağıyor, sana ihtiyaç bırakmadan sulayabiliyor. Günümüzde ayrıca bir de ilaç sıkıntısı çıktı ama su eski kitaplarımızda hep sulama açısından var. Düşününüz yani genellikle nedir? Karadeniz'de yağmur yağar, fındıkları sulamaya ihtiyaç olmaz. Ama Anadolu'da neredeyse sulamadan bir şey olmaz. Pamukları sularsınız, biberleri sularsınız diğer bütün malzemeler birçok yani bu buğday belki çok fazla su istemez. Onun dahi istediği noktalar ve zamanlar var ama gene, genellikle istemezler kraça uygun olanlar var, uygun olmayanlar var. Her şey aynı şekilde değil. Yani bitkiler de aynı şekilde değil, bölgeler de aynı şekilde değil. Eğer masraflı sulamaya ihtiyaç yoksa, yağmur ve nehir suları yeterli oluyorsa, bu ekinlerin ve meyvelerin zekatı onda birdir, değişti. Diğeri neydi? Kırkta bir e, olarak gidiyordu. Gerçi hayvanlar da kendi yapısına göre değişiyor ama zekatı nedir? Onda birdir. Tekrar ediyorum neydi? Nehirlerle sulanabiliyor, yağmurlarla sulanabiliyor, masraflı bir suya ihtiyaç yok. Şayet sulama masraflı ise bu bağların, bahçelerin zekatı yirmide birdir. Bugün sulama masrafı da var. İşçi masrafı da var. Dolayısıyla ilaç masrafları da var. Ee, günümüzde 20'de bir uygulanması yani daha doğru olandır. Vallahi alem. Ancak dediğimiz gibi sadece Mevla'nın suladığı bu yan masraflara ihtiyaç yok ise uygulanması. O zaman onda bir. Öşür biliyorsunuz onda bir demektir. Dolayısıyla öyle uygulanmalıdır. Şimdi ösü, öşür yani bizim Diyarımızda nice istismarın kaynağı olmuştur. İstismarın kaynağı derken şöyle diyeyim. Devlet biri Osmanlı'da miras alınca öşür de miras alınmıştır. Öşür nedir? E, vergilerden bir tanesi gibi mütalaa edilmiştir. Kaldırılmamıştır. Bir taraftan layık devlet bir taraftan öşür kaldırmıyor. Ama öşür onda birdir. Onda bir yetmiyor. Nasıl uygulama yapılıyor? Normalde giden memur neyi alması lazım? Malın en iyisini almaması lazım. Ortancasını alması lazım. Orta kalitede alması lazım. Öşür zulüm çarkına dönüştürülmüştür. En iyileri alınmıştır. Onda birden fazla alınmıştır. Bir dayatma aracı olarak kullanılmıştır. Sonra millet öşürden nefret ettirilmiştir. Ve öşür kanunen kaldırılmıştır. Millet öşür kaldırıldı diye bayram etmiştir. Meşhur bir hikaye var ya, semerci öldü diye eşekler bayram etmişler. Sonra semerciye rahmet okumuşlar. Çünkü yaptığı semer çok güzel, yumuşak, sırtı da ne yapmıyor? Yara etmiyor. Yeni gelen semerci semerden anlamıyor. Bütün eşeklerin sırtı yar olmuş. Eski hayırla eski şeyi anıyorlar, eski semerci anıyorlar. Maalesef insanlar ona dönüştürülmüşlerdir. Daha sonra gelen vergiler hangi vergi şimdi onda bir? Onda bir çok görülürken gelen vergiler çok daha fazla, çok daha anormal boyutlarda millet hala öşür kaldırıldı diye uzun yıllar bu ülkede bayram ettirildi. Kaldırılması mıydı, kaldırılmama öşür Allah'ın takdir ettiği bir vergidir. Dolayısıyla fakire verilen bir vergidir ama bu ülkede böyle bir uygulama yapıldı ve yaşandı. Şimdi bu yani prensip olarak nedir? ekinlerde? uygulanacak şey budur. Pekala, geriye ne kaldı? Ticaret. Ticaretin zekatı, ticari malların zekatı nasıl ölçülür? İlk önce şunu bir yazın. Nakit paraların, nakit paraların ve ticari malların Zekatı 40'ta 1'dir. Tamam. Fiilen, fiilen satışa sunulan malların zekatı verilir. Şimdi anlatayım sonra yazdırırım. İlk önce bir birlikte anlayalım. Biz şimdi diyelim ki ticaretle meşgulüz. Ticaretle meşgul olan insanlar olarak mallarımızın zekatını vereceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir, bunda asıl ölçü nedir yıl olarak hicri yıldır. Hicri yıl, şemsi dediğimiz yıldan yaklaşık 10 gün daha kısadır. Evvela onu, onu bilelim. İkincisi, Zekat mevsimi geldiğinde bütün mallarımızı bir sayımdan geçireceğiz. Bunların değerini tayin edeceğiz. İçinden fiilen satışa sunulmayan malları bir ayıklayacağız. Ondan sonra fiilen satışa sunulanların değer takdirini, takdirini yapacağız. Bittikten sonra bu bittikten sonra üzerine nakit paramızı ekleyeceğiz. Artı bunun üzerine alacaklarımızı ekleyeceğiz. Toplamını çıkardıktan sonra borçlarımızı düşeceğiz. Geriye kalanı kırka böleceğiz. Normalde budur. Şimdi gerisin geri döndüm. Birkaç kere söyleyeceğim. Şu Tekrar dükkanımızın içine girdik ve iş dünyamıza girdik. İlk önce neyi ayıklayacağız şimdi? O taraftan başlayalım. Zekatın nelerin zekata verilmeyecek onu ayıklayacağız. Nedir? Vitrinimizin zekatı verilmez, raflarımızın zekatı verilmez, işte lambalarımızın zekatı verilmez, masamızın zekatı verilmez, bilgisayarlarımızın zekatı verilmez, dükkan için, bilgisayar satan için, dükkan için demiyorum, sayı verilmez. Nakliye arabamız var kapıda, bir veya iki veya üç, bunların zekatı verilmez. Kısaca Demir başlarımızın zekatı verilmez. Sobamız var ısınıyoruz, klimamız var bize işte serinletiyor veya ısıtıyor. Bütün bunların hiçbirisinin zekatı olmaz. Tamam. Neyin zekatı olur? Ticari üreme kabiliyet olun. Satışa sunulan, gelip giden o malların zekatı olur. Konfeksiyoncuysak gelen atletlerin, kilotların, havluların, pijamaların, işte kumaşların, entarilerin neler satıyorsak. Onların ki olur. Onlara paketlediğimiz karton kutuların ki olmaz. Bilmem ki olmaz. Fiilen sattıklarımızın ki olur. Anlaşıldı? Onların hesabını yaparız. Bir araba parçacısı isek parça sunduğumuz o parça malların dökümanı ve hesabı yapılır. Bazen bunu şöyle yapabiliyor insanlar. İnce hesaptan geçerse esasen iyi olur. Buna yılbaşı gelince yapıyorlar. İnce hesaptan ama bazen ne olur? Bunlar tutsa tutsa ne diyor? Diyelim ki 20 bin lira tutar. 20 bin değil de o 22 bin. Yani 22 bin tutar diyor. Yani saymaktan üşendiğini artı koyuyor. Bunda sıkıntı yok. Ama insanımız ara sıra kendisini esasen muhasebeden geçirse zekat verdiğini de bir muhasebe zamanı ve anı kabul ederek kendisini de bir gözden geçirme imkanı yakalasa iyi eder. Fiilen bu şekilde satışa sıcak olarak sunulan mallar hesap edilirler. Ve bunlar nedir? Normalde bu rafa geliş fiyatından hesabı yapılır. Yani satış veya nasıl diyeyim, insan bazen çok ileri düşünüyorsun, satıyorsun da olmaz yani. Dolayısıyla asıl değeri asli değer nedir? Onun üzerinden bir hesabını yapar. Hesabını çıkardıktan sonra üzerine ne yapar? Kasasında ne kadar parası var? Ne kadar çeki var? Ne kadar senedi var? Bunları kor. Anlaşıldı? Alacaklarını kor. Bunların içerisinde ne kadar borcu varsa borçların düşer. Kalan mal işte zekatlık malıdır. Dolayısıyla onu da kırka böler üzerine verir. Bunu mal olarak da verebilir. Tamam. Aynı şekilde nakit olarak da verebilir. Malın kendine durmasına fayda varsa ne yapar? Nakit olarak da verebilir. Nakit. Alan fakirin daha kolayına gider. Çünkü nakit biliyorsunuz her türlü ihtiyaca dönüşür. Eğer mal verirseniz o konudaki ihtiyacını karşılar veya gerekirse satar. Ama tekrar ediyorum, veren insan bunu ne yapabilir? Mal olarak da verebilir. Elinde nakit sıkıntısı vardır. Mal olarak çıkartıp verebilir. Mal olarak verirken ne yapacak? Ortadan yani işte satılmayan, kimsenin beğenmediği, ölçülere uymayan kusurlu olan malları vermeyecek. Malların en kalitelisini de vermeyecek. Verebilir ama vermek zorunda değil. Anlaşıldı? O da ne yapacak? Mal ortalamalarından ve insanların rahatlıkla kullanabileceği malları zekat olarak verecek. Pratik anlatayım ben şimdi. Bunları yazdıracağım. Yani biraz sonra size. yani Bundaki formülü yazdıracağım esasen. Bir kardeşimiz halen de devam ediyor şeyde, şeyleri o zaman tek bir merkezdeydi maddi bir insan İslami kesimde de tanınan birisi zekatlarını merak ettim yeni bizimle beraber amcanın dediğim zekatları nasıl veriyor kumaşları arabaya doldurur gider gece konulu mahallelerinde dağıtır gelir dedi hangi mahallelere gidiyor mesela dedim söylediği mahalleler tuhaf mahalleler şimdi söylemeyeyim ayrımcılık oluyor ama bir tane kurtarılmış bölge vardı o yıllarda. Yani solcuların kurtardığı, komünistlerin kurtardığı, kurtarılmış bölge e, ahalisinin çoğu öyle olan yerler. Gittiği yerlerden bir tanesi de öyle bir yer. Şimdi bu başka zihniyette yani namazla niye hakkında alakası olmayan insanlar da vardı. Düşünce olarak, inanış olarak da vardı da onun için söylüyorum. ayrımcılık olur diye. Şimdi öyle sayıyorlar. Mevla ayırmış, onlar ayırmıyor. İnşallah hayatta da da. Şimdi geldik oraya gidip dağıtıyor. dedim bu şekilde olmaz. Yani bu doğru değil. Zekatın kendine ait ehli vardır. Bu bir. İkincisi biz bugün şuur açısından da mümin kardeşlerimizi buna inanan kardeş koruyup kollamak zorundayız. Neyse anlattım. Şey giderek o da amcasını anlatıyor. Demiş ben onu o seçimi yapacak, dağıtacak, ehlini bulacak vaktim yok. Ben bu işi yapamam. Kardeş geldi dedim bak biz yaparız o zaman şey yapsın ayırsın zekatını tayin etsin biz de buradan talebelerden göndeririz ederiz gideriz yani onları giydirirler ederler giderler ama malın satılmayanını değer düşenini mevsimi geçenini beğenilmeyenini olmayacak. Yani serbest bırakacak kişi kendi seçecek o da değerine göre zekatından düşecek tamam dedi. Kısaca böylece gönderdik fitur etmedi o da kardeşlerimizi giydirdi. Sadece bir kere giden arkadaşları gördüm. Gözüme çarptı. Yani şey olarak dönüp de daha sonra bakmaz. Çünkü gönülleri kırılsın da istemiyorum. Ama geri döndüklerinde hepsinin elinde vişne çürüğü elbiseler vardı. Vişne çürüğü rengi de kolay kolay kimse seçmez. Şimdi tedirgin oldum. Yine yani kardeşimizi çağırdım. Dedim böyle böyle. Sonra yani onun haberi olmadan işçileri marifeti bazıları kraldan fazla çok kralcı geçindi ya. Bir arkadaş kendi elbisesini sevmiş, kumaşı da doğrusu kaliteliydi. Sevmiş, diğerlere giderek değiştirdiler. Prinsip olarak yani demek istediğin pratik hayatta böyle olmalı. Hem doğru yakalamalıyız, hem güzel yakalamalıyız, hem hayra yakalamak için çalışmalıyız. Bunun gibi. Ne iyisi alınır ne kötüsü ne mağdur edilir ne mağdur olunur prensip budur. Cenab-ı Allah da bakın faizde bile ne diyor ne zulmedersiniz böylece ne de zulme uğramış olursunuz diyor. Ana kaydemiz ana prensibiz ne olacak bu olacak. Şimdi şöyle yazıyorsunuz yani ticari, ticari malların zekat formülü şudur. Demir başlar. Bütünüyle ayrıldıktan sonra. Parantez içerisinde. Yine de yazdırayım diye içim rahat etsin. Vitrinler. Raflar. Masalar. aydınlanma ısıtma serinletme cihazları nakliye arabaları ve benzeri diyorsunuz kapatıyorsunuz çıkarıldıktan sonra Şimdi altına asla formül yazıyorsunuz. Satışa sunulan malların değeri artı nakit para artı çek senet artı alacaklar. Yani buna bağlı olmayan da alacak, alacaklar. <gülüyor> tamam. Eksi. Eksiyi biraz burada uzunca çekin. Eksi borçlar. Bunların hepsi toplandıksan sonra borç düşürür. Bölü kırk. Eşittir zekat. Çekse. Buyur. Çekse. Geleceğim geleceğim. Çekse. Evet. Olmaz mı hiç? Hiç. Çeksenet mafyası bile türedi bu ülkede. Evet, bir de bir de şimdi yani çekti hapşanelerde doluluk oranı, turistik oranları ona katladığı için turistik otel, o, turistik oteller yüzde doldu muydu? Büyük doluluk oranını kabul ediyor. Hapşanelerin doluluk oranı yüzde ulaşmıştı. Yüzde yüz onlar açmıştı. Hapşaneleri boşaltmaya çalışıyorlar tam bölü 40. Şimdi bu burası esasen anladığınız daha önce söylediğim gibi birçok soru şu formunun içinde vardır. Şöyle. Altını yalnız şöyle bir bilgi ayrınız. Alacaklar çek senet de bunun içerisinde çek senet niteliğinde alacaklar 2'ye ayrılırlar. Güçlü alacaklar ve zayıf alacaklar diye. Güçlü alacakların zekatı verilir. Tamam. Zayıf alacakların zekatı gerekirse bekletilir. Alacak alındıktan sonra geçmiş yılların kıyla birlikte verilir. Anlaşıldı mı burası? Yani alacağını bir yılda, iki yılda, üç yılda kurtaramayabilirsin. Aradan dört yıl geçti, dört yıl sonra alacağını alabildin. Alamadın, gitti. Şey diyor. Yani ama dört yıl sonra aldın, aldıktan sonra verirsin ama geçmiş dört yılın kıda. Birinkini düşersin, kalanı kırkta birini, kalan kırkta birini o şekilde dört yılın kını da verirsin. Bu da, bu da ikinci bir soru. Bu bölüm anlaşıldı mı? Güçlü şu demek yani bir gelecek kesin biliyorsun. İki, Senin adına hükmedi inkar da yok. Çünkü zayıf alacak bir ödemeyebilir, inkar edebilir, davalı olabilir, kazanabilirsen kaybedebilirsin. Bunlar hep zayıf alacaktan sayılır. Bir de bir de laf aramızda bir şey daha yani zayıf alacaktan sayılır, mehirler. Mehirler beyler hanımları kandırırsa, affettirirse kursula bilirler. Mehir de zayıf alacaktan sayılır. Ama doğru olan riayet edilmesidir. Çünkü Cenab-ı Allah takdir etmiştir ama zayıf alacaktan sayılır. Niye? Yani eşler arası genellikle dayanışma olduğu için, e, müsait anda belli bir sınır olmadığı için, mürüvvet gerektiği için, çünkü alacaklı gerektiğinde acı söz söyler, hanımın beynine acı söz söylemesi veya bundan da doğru değildir. Bütün bunlar da düşünülerek mehirler zayıf alacaktan kabul edilmişlerdir. Ama verilme noktasına gelince güçlüdürler çünkü tekrar ediyorum Cenab-ı Allah'ın tayin ettiği bir şeydir. E, ama mürüvveti gereklerinde bir şeydir. Bunu e, yine şunun için gündeme getiriyorum. Alacaklının gerektiğinde sıkıştırma ve acı söz söyleme hakkı vardır. Biz genelde. Peygamber Efendimizden bir tanesi ya Resul hala işte bizim devenin şey vakti gelmedi mi kabrinden biraz da ee, küstahça sayılacak bir söz söylüyor. Sahabiler birden kabarıyorlar. Şöyle olarak Peygamber Efendimiz müsait mi değildi, durumunun ne olduğunu niye olduğunu bile bilemiyoruz ama bu şekildeki bir söz kullanıyor Efendimiz'e. Efendimiz sahabiler durduruyorlar. Onun dedi devesini ödeyin diye tembih ediyor. Ne diyor onlara alacaklının gerektiğinde acı söz söyleme hakkı vardır diyor. Durduruyor. Çünkü alacaklı bazen canı yanar. Canı, canı yanınca bu tip söz kullanır. Yani bazen yanmadan da işte böyle sıkıştırarak alacağına alışmıştır. E, öyledir. Öyle bir üslup kullanır. E, dolayısıyla bu evlilik hayatının içerisinde çok doğru de değildir. Her ne kadar eşler bu konuda iki tarafta dikkatli olmasalar da İslamiyet bu konuda dikkatli olunmasını istiyor. Hocam, de ki, e, isteyen, mal olarak, para evet. Doğru. İşte alış fiyatı yani kendisi o dükkana nasıl koyuyorsa öyle öyle ha, ona baz alacak çünkü satış değişebilir. <gülüyor> e zaten çok da çok da fark etmiyor ya bak şöyle çok fark etmiyor falan çok ama diyelim ki siz ne yaptınız Sırf satış fiyatından ve ortalama fiyattan hesap ettiniz diyelim ki dükkanınızın fiyatı 300 bin çıktı böyle olunca 300 binin siz kaçta kaçını vereceksiniz 40 da birini 400 bin diyelim merakla 400 binin 40 da biri kaçtır? 10.000'dir. Tamam. Şimdi aynı şekilde ne yaptınız? Ee, alış fiyatından yaptınız. Alış fiyatından yaptığınızda da 1'i biri, biri kaçtır dükkan fiyatınız? 5.000'dir. Bu fark eder ama şö şöyle düşününüz. Siz bu malın 40'da 1'ini verseydiniz o zaman alış satış fark etmeyecekti. Ya bu onun üzerinden yapacaktınız. Yani bu bunun gibi. Çok da yani şeyde 200.000 bin çok farklı bir rakam gibi görünüyor ama zekata doğru kırkta bire doğru inince birden küçülme yaşıyor. Ee, bunun için yani biraz da fakir tarafı güzetilerek yapılır. Bir de insan her zaman e, satış fiyatını tutturamaz. Şu, o, e, meçhul bir fiyattır yerine göre. Çünkü mevsim daralır, e, müşteri çıkmaz, ani bir şey şokla karşılaşılır, e, mal elden çıkartılmaya çalışılır. Hatta zararına satan insanlar bile var. yani Dolayısıyla o istikrarlı değildir. Çek senetle ilgili yalnız bir şey söyleyeceğim. Buyur. Çek ve senetler normalde güçlüye girer. Niye? Elinizde çek olduğu için, elinizde senet olduğu için. Ama bugünkü yapısı kanuni durumu göz önüne alındığında çekine sadakat göstermeyen insanların eline düşüldüğü anlaşılsa ne yazık ki o da zayıfa girer. Normalde tekrar normal şartların içerisinde çek ve senetle alacaklar, güçlü alacaklardır. Alınan kişiye göre, de... alınan, alınan kişiye göre işte vermeye göre değişir. Ee, ticari ahlakımız maalesef bir türlü oturmadı. İnsanlarımız neredeyse veresiye alış verişe alıştı. Hocam ilk, ilk serilen şu işte benim araba almam kazancımla mümkün değil. Dolayısıyla kredi çekeceğim, öyle alacağım. Ya krediyi nasıl ödeyeceksin? Kazancınla ödeyeceksin. Kazancınla ödeyeceksin, 2 yıl dişini sık, üç yıl dişini sık, sonra al. Daha ucuz alırsın, hayır. Yani bizim insanımız önce boşlanacak, sonra ödemek için uğraşacak. Böyle bir şeye alışmışız. Bir malın krediyle alınması demek neredeyse iki katı neye zarar edilmesi demektir. Belki daha çok. Daha çok demek şu demek. Bazen rakam rakama eklenince çaktırmadan yükselir de onun için. Şimdi şunu diyeyim. Basit bir şey söylüyorum şimdi. 10 satın alıyorsunuz. Onun çuvalı kaç şimdi bilmiyorum ama 50 deyin. Hiç fırıncı var mı yanınızda aç olarak? Bilen var mı? Bir çuval 10 kaç para? 50 El diyelim. El 50 dedik hadi. Şimdi onlar da yaklaşık olarak vade nedir? Genelde 45 gündür. Değişti mi bir bilemem şey ço olarak. 45 günlük bir vade var. 45 günlük vadeyle alırsan onu diyelim ki altmış. Tamam? 60 liradan 500 çuval un aldın, onunla ekmek çıkardın, sattın. Sonra 45 gün sonu ödedin. Durmadan fırına sen un alıyorsun, veriyorsun. Ayda bir un aldın, 45 gün un alıyorsun, veriyorsun. Hepsini ne yapıyorsun? 45 gün sonra ödüyorsun. 50'lik çuvalları hep ne ile nasılsın? 60'tan alıyorsun. Sen bir yıl boyu her ay aldığını kabul et. 12 kere ne yapıyorsun? 500 çuvallık un satın alıyorsun. Ciddi bir artı meblağı veriyorsun. Senin zaman olarak bundan karın ney? Bir yıldır ben vadeli almıyorsun oğrnu sen esasen birinci unu vadeli aldın Yani sen sadece 45 gün kazandın onun karşılığında bir yıldır sen artı para ödüyorsun Çünkü şöyle de şöyle düşününüz Ben 45 gün doldu artık her ay veya hatta 45 günde bir götürüyorum Bu adama şu kadar meble ödüyorum Ben bir tek birinci de ödemedim Ayrı kesap eder 45 günü bırakın birinci ay ödemedim İkinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, beşinci ay, altıncı ay, on ikinci ay hep para ödedim ben. Düzenli olarak ödüyorum. Düzenli olarak kaçtan diyorum? Hep altmıştan diyorum? Ben bu birinci aydakını 50'den alabilsem, peşin alabilsem, yine her ay ödeyeceğim parayı, ama nasıl ödeyeceğim? 50'den ödeyeceğim. Bilmiyorum anlaşıldı mı? Ben sadece birinci ay kar ettiğim zaman olarak, kazandım ama o birinci ay kazandığım zamanın parasını ben 12 aydır ödüyorum. Belki daha sonraki günlerde de ödüyorum. Ticaret ne yazı da bir adet haline bir mizaç alınak haline gelmiş bizim insanın peşin almayı neredeyse zarara kabul ediyor. Halbuki peşin para çok şey değiştirir ve sana da rahatlık kazanır. Eğer peşin parayla alsan hem ucuz alırsın hem de bu aradaki mesela 45 gün veya bir ay kazanmak istiyor musun? Bir atılım yapacaksan öyle bir zamana rast getirsin. O atlamayı o şekilde yapabilirsin. Ama bunun dışında sermayesiz işe başlarsan, durmadan sen her ay yeniden veresiye alırsan, bir ay, ilk ay rahat edersin. Ondan sonraki yıllar hep onun ceremesini çeker, durusun O ileriye doğru öyle devam eder gider. Bu yüzden... Cereme çekmektense sermayeyi öne almak, gerekirse ortak bir dost almak, bir de ortakla geçinmeyi öğrensek çok iyi olacak. O bize bir türlü şey gelmez. Ortak bir dost almak, sermaye edinmek ve paylaşmak çok daha hayırlıdır. Ama biz bu konuda da ne yazık ki çok başarılı değiliz. Araya işte eflasyon yıllarının girmesi de ahlakımızı bozdu. Borçlar geç ödeniyor veya ödenmiyor veya savsaklanıyor savsaklaya, savsaklaya, savsaklaya biz artık çok şahane ödememe, mazeret bulma şampiyonu olduk. Herkes kabiliyetini, herkes günü gelince yapamadığı ödeme için mazeret bulabiliyor. Abi pazartesi gün para yanında. Pazartesi oluyor, öbür pazartesi de oluyor, öbür pazartesi de oluyor. Bir türlü o pazartesi gelmiyor. Abi bilmem nereden gelecekti gelmedi. Başıma bir iş geldi, sorma birisinin para kaptırdık. Bilmem birisine ne kadar kumaş verdik gelmedi Bilmem şu malımızı pır pır, bana birkaç gün müsaade edersen o da çaresiz duruma düşmüş müsaade ediyor. Bu müsaadeler ve bu ödemeler ne yazık ki hiç bitmeyip gidiyor. Bir ticari ahlakımızın mutlaka düzelmesi lazım. Sistemimizin oturması lazım. Ticari kar yani gerçekten de o bilinmesi lazım. İnsanların sözünün hani senettir derlerdi. O sözü senet olma. Şu gün vereceğim dediyse o gün verme gerçekleşmesi lazım. Bunlar olmadığı sürece inanın dikkatli getirdik çekeriz. Sıkıntı çekeriz. Çekiyoruz. Şimdi biz hayattayken çok biliyorum şey binalar tutardık. İnanın o binanın anlaşması için ne kağıtlar ne evraklar ne imzalar atardık. Şu anları. ikinci, üçüncü yıl ile tanışmışsak bina sahibi telefon diyor: Hocam tuttum deyin bana yeter. Yani bana dünyanın imzasını attıran insan bana, bana diyor bu sene tedirginim diyor onlar mevsimi kaçırdı mı kaçırıyorlar. Bana diyor uzaktan da telefonla olsa tuttum deyin bu söz benim için yeterli diyor. Bunun manası şu biz hep birbirimize itham ediyoruz ama insanlar güvenecek insan arıyorlar. Hepimiz güvenecek insan arıyoruz. Ama ararken karşımızdan beklemek yerine ilk önce ne olacak? biz güvenilir olacağız ondan sonra güvenilir dostlar edineceğiz bu halka gevşeyecek. Güvenilir olmayınca sıkıntılar öbür türlü yayılıp gidiyor. Arkadaşlar da birbirini kırıyor, verenci de ediyorlar. İnşallah bu düzgünlüğü yakalarız. Ticaretimiz rayına oturur. Dediğimiz gibi ticaret esasen izzet ve şerefli bir meslektir. İyi düşünürüz. Ama içerisine çok yemin karışır. iyi e kazı ediyor. Çok raf ebeli karışır. Doğru. Ama izzet ve şerefli bir meslektir. Şunun için diyorum. Ticaret olmasaydı kumaşlar nasıl dokunurdu da bize elbise olurdu. Biz elbise yapsaydık herkes elbisemize gülerdi. Nasıl dikilirdi, nasıl bir araya gelirdi? Kumaştan kaç tane insanım anlıyor. Bunun kaçı yüzde kaçı pamuk, neydir, dayanması nedir, tecrübesi nedir? Bunu kaçımız biliyor? Hepimiz kendi ayakkabımızı kendimiz dikmeye kalksaydık o ayakkabılar neye benzerdi? Erzurum'dan buraya peynir gelir miydi? Yani İstanbul'dan Anadolu'ya bir dünyanın eşyası gider miydi? Antalya'dan, Mersin'den domatesler, portakallar en kuzeye, en doğuya, en batıya yayılır mıydı? Bütün bunların kimin sayesinde oluyor? Hayat kimin sayesinde? Bunda ticaret ehlinin çok ciddi bir rolü var. Ve hepimizin üzerinde emeği var. Cenab-ı Allah tarafından da birbirinizin malını karşılıklı rızaya dayanan ticaretle alın, yiyin, verin şeklinde e, emir var ve irşat var, yönlendirme var. Ama dediğimiz gibi bu nevi hadiseler kadru kıymet düşürüyorlar ve yaralayıcı oluyorlar. Derlenmemiz, soparlanmamız lazım. Yani ticaretin e, itibarının da gerisin geri dönmesi lazım. E, maalesef çok sarsıldı. Şimdi birisine, onlar da ticaret ehli olmuş, onlar da işi ticarete dökmüş. Onlar da şöyle şöyle şöyle diyoruz, ne yapıyoruz? E, kötü örnek olarak ticaret ehli olmayı gösteriyoruz. Yani nereden nereye gelindi, nereye düşüldü? Halbuki bir insan düşünür ticaret yapıyor bir sürü malın piyasaya gelmesine muhtaç olan insana ulaşmasına sebep oluyor. Bir sürü insanın da onun üzerinden e, rızık kazanmasına çalıştırdığıyla, nakliye ettirdiğiyle, üreticisiyle, tüketicisiyle bir sürü hayra sebep olmuş oluyor. İnşallah bunun hissedildiği öbürünün unutulduğu günleri görürüz. Tamam Şimdi bunun içerisinden yani anlaşılmayan şey var mı yazılan şeyden? Formülü yaklaşık bu. Yani nasıl yapacakmışız? Dolayısıyla malımızı hesap edeceğiz. Paramızı hesap edeceğiz. Borçlarımızı içerisinden düşeceğiz. Geri kalanı şey yapacağız. Misal şekillendiriyorum şimdi. Dükkanımızı hesap ettik. 100 bin liralık mal var. Paramızı hesap ettik. 20 bin lira paramız var. Alacağımızı hesap ettik. 10 bin lira alacağımız var. Tamam. Etti 130 bin lira. Tamam. Borcumuz var. Misal olarak söylüyorum. Kaç bin lira baktık? 30 bin lira borcumuz var. Düştük 30 bin lira. Geriye ne kaldı? 100 bin lira. Böldük. E, 40'a. Geriye kaç çıktı? 2500 çıktı. Bizim zeketimiz eşittir. 2500 lira. Bitti. Bu kadar. Dolayısıyla bu her yerde geçer, geçerlidir. Bir soru daha vardı. Onu da söyleyeyim de şey olarak. Soru neydi? Alacağımızı zekattan düşebilir miyiz? Yani dolayı. Ee, alacak zekattan, genel zekattan düşülemez. Alacak diyelim ki benim 100 bin lira param vardı. Nedir? Ee, 100 bin lira param var demek 2500 lira zekatım var demektir. Benim de birisinde misal olarak söyleyeyim 5000 lira alacağım var. Ona telefon edip diyorum ki sen de 5000 lira alacağım alacağım vardı ya ben onun 2500'ünü zekattan düşüyorum. Bana borcun 2500 kaldı. Bu caiz değil. Anlaşıldı. Ne kadar alacağın sadece o kişideki alacağın zekatı ondan düşülebilir. Yani beş bin mi alacağım vardı. Benim zekatım ne? 2500'dü. O şahsın 5000'inin zekatı nedir? 125 liradır sadece 125 lira indinden düşebilirim. Ha e, nasıldı? Senin 5000 liradan zekat düştüm. Senin artık nedir? Eee 4000 875 mi? 4875 lira borcun kaldı diyebilirim. Bu şunun için. E, buyur. 5 5000'in 40 birini ondan düşebilirim. O da 125 tutar. Yani rakam e, doğru. E, bu da şunun içindir. Eğer Hepten zekattan alacaklı düşüyorsa adam borçlarını borçlanır abi zekatından düşüver. Bu yani zekattan düşme e, şey haline ödeme şekli haline gelir maalesef. Bu doğru değil. Bir şey için daha doğru değil yani Oğuz için sırrını anladığı şey olarak. bu bir şey için daha doğru değil. Nedir? Sıcak paraya muhtaç olan fakirlerin yolunu keser. Birçok ticaret ehli zekatını bu şekilde ödemeye kalkar. Halbuki sokağımızda, komşumuzda, çevremizde, insanların arasında ya bu paraya ihtiyaç olan insan var. Çalışan, didinen ama yetemeyen, başına hiç umulmadık hadiseler gelmiş insan var. Bakıyorsunuz insan nasıl bu kadar muhtaç olur da bir cemiyetinin içerisine unutularak yaşar dediğiniz insanlar var. Onları cemiyet içerisinden arayınız, bulunuz. İnsan hakikaten yüreğe sızlıyor. Bu insanlara bu paraların ulaşması gerek, bu maddiyetin ulaşması gerektir. Öbür türlü ticaretin inanın zekatı ticaretten dışarı çıkmaz hale gelir. E hocam, Değil mi? Ayrıca zekat verebilir. Yani Hayır yani bakın e, bu durumdaki insanın bu kapıyı kapatıyor ama bu borcu verecek insan diyorsun sen kendi borçlu o yüzden ödeyemiyor. Gerçekten muhtaç zeket de alabilecek durumda. Ama ona ne olur Ali Veli Ahmet Mehmet borç verebilir. Bu şahıs da 5000 lirasının 40'ta birini verebilir daha fazlasını vermez. Yani bu insana borç verilmesinde sıkıntı yok. Ama sadece alacaklının alacağından vazgeçerek boş ödemesinde sıkıntı var. O dediğim kapıya çıkarır insanları. Anlaşıldı. Buyur. Kirada alamıyor. Evet. İşte bu, bu, doğru. Bu, bu doğru değil. Aynı şahsa zekat verebilir mi? Verebilir. O da onunla borcunu ödeyebilir mi? Ona ödeyebilir. Ama bu anlaşmalı olmasa olur. Yani ben sana zekat vereceğim sen de bana geri ödeyeceksin bu anlaşma olmamalı. Yanlış. Anlaşma olmamak şartı, belki üçüncü şahıs devreye girebilir. Ya böyle yapayım ben size ya o kardeşimin zekatı var yardımcı olun diyebilir ama borcu zekattan düşme genel manada oldu muydı? Bunda sıkıntı vardır. Bu ödemelerin çoğu buna dönüşür ve bu maddi durumu zayıf olup da başkasından mal almaya çalışanın kullandığı bir silah haline dönüşür. Evet. Şimdi istikak etmiş verecekse yani tamam yani olabilir ama yani sonradan bakta ödemiyor zekattan düşemez. Yani ya da doğru olan esasen buna da kapalı doğru olan alması aldıktan sonra bu benim zekatımdır diyerek e, iade etmesi daha doğru bir tavırdır. Evet. Bir Buyur? Bir Başka borçlu olsa genel kayıda bu. Yani birisinde yapıp de öbürüne değil diyemezsiniz. Evet. Ama dediğim gibi yani o insana gerildi ki borç vere, zekat verebilirsiniz bu insana. Başka kardeşlere de ya bana bakınız yani borcu vardı onu bile ödeyemedi. Bir hayli sıkışık bugünlerde elinden tutmaya muhtaç diyebilirsiniz. Bu ayrı bir konu yardım edebilirsiniz, destek verebilirsiniz. Ama e, borcu zekattan düşme yoktur. Dediğim gibi kendinde olan alacağın zekatı düşülebilir sadece nokta bu kadar. Evet bir şey soracaktım. Ee, evet. zekatını <gülüyor> yok şöyle yani kesin alacağına ne kadar inanıyorsa onun konu ver. Yoksa işte dediğim gibi bak ne dedik aldığı zaman verildik. Yoksa hiç vermez. Yani 400 e, hayır yani ilk önce ne yapacak? Bu insanda 450 alacağı mı var? 450 450 alacağı var. Dur dur 400 alacağı var. Tamam mı? Bu 400 alacağını ayırır. Hesabını ona göre yapar. Tekrar diğer hesabını ona göre kendi diğerlerininkini verir. Bunu bekletir. Bunu kaç alırsa ona göre verir. Anlaşıldı? Tamam. Noktaladık burada. Yani zekat konusunu noktaladık. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa onu sor sor soru kendiliğinden gel gelmeye başladı. Dolayısıyla zekatla ilgili zihninizde takılı bir nokta varsa paylaşın. Burada tabii şunu söyleyeceğiz. Hanımların sık sık gelen e, konulardan bir tanesi nedir? E, Zinetin zekatı var mıdır? Bu konuda şafi olanlar torpilli. <gülüyor> İmam Şafi rahmetullahi aleyh yani kadının haceti asliye fiilen kullandığı şeyden sayılır zinet diyor. Dolayısıyla zinetin zekatı olmaz. Anormal olmadıkça. Anormal ne demek? Yani sadece zinet olarak takılı değil de yani yatırım olarak takılı. Doldurmuş kolu. Öyle değilse diyor olmaz. Şimdi esasen prensip olarak dayandığı temelde şu. Biz ne diyorduk? Üreme kabiliyeti olan malın zekatı olur diyorduk. O da diyor ki koldaki ziynet veya takılmış olan kolye de şöyle ziynet üremez diyor. Ticari mal gibi değildir. Üremediği için de zekatı olmamalıdır diyor. Ve kadın için ziynet helal kılındığına göre bu onun haceti asliyesinden sayılır diyor. Yani evde kullanılan mal gibi. Ebu Hanife Rahimullah öyle yağma yok diyor. <gülüyor> Bunu ben diyorum. Ebu Hanife'nin temel olarak dediği şu altın diyor biz bugün diğerini bırakalım altın diyor semeniyet, peltekse ile semeniyet vası olan yani dünyanın her yerinde bedel olma kabiliyeti vardır diyor. Bedel olma kabiliyeti var demek üreme kabiliyeti daima var demektir. Sen bunu kasanda tuttuğun para gibi veyahut da çok değerli malları bu şekilde işte ta koruduğun gibi tutsan da veyahut da bir sürüm var sürünü ne yapmıyorsun doğuma bırakmıyorsun. E, üretmiyorsun yapsan da bu sürünün nasıl zekatı varsa ondan daha güçlü üreme kabiliyeti olan altının zekatı vardır diyor. Bir kadın kolunda altın tutuyor zinet bulunduruyorsa bu kadının da borcu yoksa üzerinden yılda geçmişse Allah hamdedecek diyor zekatını da verecek diyor. Çünkü bu malın üreme kabiliyeti kendisinde, bünyesinde var diyor. Tabii bu esasen bize ağır geliyor ama zor bir şey değil. Yani tekrar edip yani bir insanın dünya kadar diyelim ki zineti var. Zinet hiç olmayan insan olduğu gibi ekmeğe muhtaç insan da var. Bu büyük bir meblağ değildir. Yani kolunuzdaki zinet sizin 5000 lira esse bileziğin tanesi bin lira olsa bunun manası beş tane bileziğiniz var demektir. Beş tane bileziğin kolunuzda taşıyorsunuz. Zekatı bu durumda nedir? 125 liradır. 125 liradır. 125'e millet lokantaya gidince verip çıkıyor. Gördün mü? Tabii başka da varsa yani şu olarak, şu olarak diğer, 80 gram ne yapar? 80 gramı geçecek tabii de Baş, başka da vardır. Kolyesi de vardır. Şu var. Yani olduğunu düşünün. Yaklaşık olarak 8.000 10.000 civarındanın ancak tutar. Ama 5.000'i var. Başka yere de başka malı yok de demiyorum ben. Zinet üzerinden yaptım. Hadi 10.000 üzerinden yapalım. 10 tane bilecek ben 10 tane bileceğiniz zekatı nedir? 10.000 lira tutsa 250 lira. 250 lira verecek. Kulakları için nasıl Serden geçti. Cebimizde para yok diyor. Gittik bir yerden 50.000 lira aldı diyor. Necip Fazıl için Konya lokantasına girdik diyor şeyde. Ee, Konya'lı lokantası. Sirkeci'de girdik diyor. Yedik içtik diyor. 26 lira mı ne para tuttu. Hatırlatıyor. Necip Fazıl tutuyor. Garsona veriyor. 20, 50 lirayı. Bir de miller üstü kalsın diyor. gözlerim fal taşı gibi açıldı. Üstad ya bizim cebimizde para yoktu. Gittik elden istedik gidik. Allah'tan kork sen bunu garsona veriyorsun. İşte senin bana vermediğini ben bahşiş diye verdim demiş ona. Şimdi... Aa, ona, ona, ona gibi millet veriyor da bağışını da veriyor, şey da veriyor. Yani 10 bin lirası olan bir insanın 250 lira insanlığa vermesinde sıkıntı yok. Bir de bu paradan vazgeçmeye alışmamız lazım. Yine de mal canın yongasıdır, o da doğru. Evet. evet. Allah'ta vermeli yani o da doğru değil o da doğru değil şu demek yani anladım anladım ee, şu anda da şöyle doğru değil yani kirada olan evlerin daha önce söylemiştik yani kirada olan evlerin zekatı olmaz diye. Şimdi bir insan 12 ay kira alıyor değil mi? Bu 12 ay aldığı kira kendisine yetiyor mu? Yetiyor diyelim ve artıyor. Ne kadar artıyor şu kadar onun kirası olur. Yani 12 aydan birisini almamakla kira olmaz. Yani 12'de bir değildir zekat yani şüphesiz. Daha yani normal o kiraların hepsi kalıyor olsa bile ondan daha fazladır. 12'de bir demek daha fazladır. Niye 40'ta bir değil 12'de bir? Ee, bu şekilde zekatının fazlasıyla veriş olur mu olmaz? Ama böyle bir şey üzerine farz mıdır? Hayır değildir. Doğru olan demin dediğim gibi almamak yerine alıp da vermek daha doğru bir davranıştır. Belki bir bölümünü ona ver, bir bölümünü başkalarına ver. O da ayrı bir güzelliktir. Sadece o olmamalı. Zekatın daha önce söyledim tekrar vurgulayayım ona da nedir? Yani bir insanın kendi akraba çevresinden başlayarak, komşularından başlayarak, bulunduğu köyden, kasabadan başlayarak dağıtması daha doğru olandır. Ancak uzaktakiler daha muhtaç, daha çaresizlik yaşanmış ise uzağa o zaman gitmesidir. Yoksa insanın kişinin çevresinden başlaması hem hani diyoruz ya otokontrol. Zekatı kardeşimiz veriyor, şunun şunun şunun elinden tutmuş, bu insanlara yardım etmiş. Bir de akraba da genellikle nedir? Fakir olan var da içerisinde zengin olan insan varsa, fakirin de elinden tutmuyorsa ister istemez o gönülde burukluk kalır. Bu burukluğun izalesi içinde zekatın akrabadan yakınlardan başlaması daha doğru bir davranıştır. Evet. evet. Hı hı. Cevap yani eş bir eşin zinetinin zekatını bey verebilir mi? El cevap verebilir. Bunda bir sıkıntı yok karşılık dayanışma şekliyle. Ama yani kadının işte diyelim ki ek parası yok veya veya işte bozdurmak zorunda kalıp bozdurmasın. Ama şöyle bir şey daha var. Bu zinet kime aittir? Kadına aittir. Erkek diyebilir ki hatun kendi zekatını kendim ver. Bu da, bu da onun hakkıdır. Yani zekattan sorumlu o kadındır doğrusu. Eğer, eğer beyi vermiyorsa bozduracak verecek. Eğer beyi veriyorsa teşekkür edecek. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bana telefon ediyor. Hocam ifadeyi aynen söylüyorum. Hocam 8 yıldır benim işte ziynetlerim var. Onun zekatını beyim veriyordu. Tamam. Bu sene demiş ki bebeği yani hatun demiş benim durumum sıkıcık. Geçen sene de zorlandım ama verdim. Ama demiş lütfen artık demiş, zekatını kendim ver. Sorunun devamını söyledim. Hocam bu yaptığı doğru mu? Şimdi, <gülüyor> şimdi Dedim bir doğru. Ama hocam benim param yok. İki dedim bozduracaksın vereceksin. Ben sana dedim dostça bir şey daha söyleyeyim. Sekiz yıl içinde beyine bir teşekkür edeceksin. Adamca sekiz yıldır vermiş. Şimdi veremem diyor. Sen siteme diyorsun dedim. Olmaz. Yani o senin varlığı korumuş etmiş gitmiş. Yani bunlar tekrar ediyorum. Yani mürüvvet güzel şeydir. Dayanışma güzel şeydir. Şeri şerif de eşlerin birbiri adına sadakayı fıtır vermesine zekat vermesine doğru buluyor yani gü güzel de buluyor ama mal kimayyese birincileri de sorumlu odur yani bunda şüphe yok tamam Evet bu Yok bir insan yani eşlerin birbirlerine zekat vermeleri doğru değildir. Yani iyi bir soruya esasen. Eşlerin birbirlerine zekat vermeleri doğru değildir. E, şöyle diyeyim e, bir insanın usul ve furuğuna da zekat vermezse yani kendi çocuğuna veremez. Kendi babasına dedesine yukarıya doğru veremez. Yan tarafa verir. Kardeşlerine zekat verebilir. E, iyi ki sordun. E, bakmakla gerektiğinde yükümlü olacağı için kız kardeşine zekat verilmeyeceğini zannedenler var. Bir insan kız kardeşlerine zekat verebilir. Kayınpederler damada zekat verebilirler. Ama damat bunu kızına kullanmamalı. Kendi ihtiyaçları için kullanmalı. Yani kayınpeder demek. O dolayısıyla kendi kızına şahsın kızına kullanmamalı. Yani kendine ait kullanmalı. Anlaşıldı. Aynı şekilde yani ne olur ee, bir kayınpeder geline zekat verse, gelin de kendi ihtiyaçları için kullanmalı, beyine kullanmalı. Çünkü beyin neticede zekat verenin oğludur. Anlaşıldı? Yan taraflara zekat verilir. Tamam inşallah. Bugün iyi, fe, fe, fena değil. mesela anlaşılmış. Evet. Öyle mi? Anlaşılmış. Tamam. anlaşılmış. Tamam. Allah Tamam, ilk önce duyurudan maçta. Hocam altınlarda mesela altınlarda bazı altınlar karışık oluyor. Ha, bu da iyi bir sorum. Altın 12 ayardan yüksek olunca altın kabul edilir. Daha düşüğü kabul edilmez. Tekrar ediyorum. Evet evet evet. Yüzde şey 51 altın. Yüzde 12-24 ayarı bütün alırsan 12 50 eder. 12 evet evet. 24 ayar altının %100. %100 de değildir Asyonun altına biliyorsunuz. 9, 9, 9, 9, 9 olana ne derler? 24 ayar derler. Evet. 24 ayarın %50'si ne yapar? 12 ayardır. Evet, 8 gram e, küpeler falan onların zekat hesaplarını yapar. Hesaba girilmez. Evet doğru. Evet. Ayrıca elmas gibi inci gibi temeli taş olan şeyler nedir? Eğer onların ticaretini yapmıyorsanız onların zekatı gerektirmez. Elmasın, incinin ve taş olan pırlantanın, yakutun ve benzeri yazan zekat yoktur. Evet. Babam Giresun'un bir köyünde yaşıyor. Tamam Tadırın çıkarsın köyün. Kendisi emeklidir. O tamam zaten. Ve fındık bahçesi var. Bu da üstüne yağlı biber. Ancak en iyi olduğu dönemi 750-800 kilodır Yani bir tonu bulmuyor fındık. Çoğu zaman... 300-400 kilo fındık aldığı oluyor. Artı bahçenin bakıma Karadeniz'de insanlar bu fındık paralarıyla ya da çay parasıyla geçiniyor. Babam bu sene ne kadar fındık çıktıysa bunun zekatını mı verecek? Evet. Verecek. 400 kilo çıkıyorsa ne kadar zekat verecek? 20'ye böl 400'ü. 20 kilo verecek. 400 kilonun 20'sini versin. Zor bir şey değil. 800 kilo 40 verirsin. Tamam. Bu tarafa doğru göndersin. Tamam. <gülüyor> evet. taze olsun şey, şey var nedir latife yollarını diyorlar hoca efendi kürsüden konuşuyormuş namazınızı kılın orucunuzu tutun zekatınızı verin diyor <gülüyor> şey <olarak. gülüyor> Cenab-ı Allah herkese zekat vereni nasip etsin yani zekat vermek güzel bir şey yani verici olmak güzel bir şey çünkü iradem başta da hocaların vermesi lazım yani olarak öyle değil <gülüyor> Çok güzel bir soru yani şu olarak zekat, ticari alanda zekat hesabı yapılıyorsa işte zihinden kaçan bunlar ticari alanda zekat hesabı yapılıyorsa e, diyelim ki ben Ramazan ayında zekat veriyorsun yıl içerisindeki iniş ve çıkışlara itibar edilmez. Sıfırlanmadığı, ediyorum. Sıfırlanmadığı sürece yıl içindeki iniş çıkışlara itibar edilmez. Ben Ramazan ayında diyelim ki bin lira zekat veren bir insandım. Ramazan geçti, düştü param. 5000 bin lira düştü, 4 bin lira düştü. Bilmem niye düştü? Sonra alım yapıldı, şu oldu, bu oldu. Öbür Ramazan geldi. Bin lira, 40 bin lira. Benim 40 bin lira ne oldu? 60 bin lira oldu yıl sonunda. Ben bu falan yerde inmişti. Ondan sonra onu yapmıyorum artık. Ne yapıyorum artık? Zekat ehliyim ya. Ramazan gelince zekat vereceğim. Ay gelince hesabımı yaparım. 60 bin lira. Bir önce bin, bin lira zekat vermiştim. Şimdi 1500 beş yüz lira zekat veririm. Yani zekat ayın geldiğinde durumuna bakacaksın, o durumun zekat vermesi gerektiriyorsa, neyi gerektiriyorsa onu vereceksin, yıl arasındaki iniş ve çıkışlara itibar etmeyeceksin. Prensip budur. Anlaşıldı inşallah. Kadının mehrine zekat düşer mi? Evet. Kadın e, bu ziynetlerine takmıyorsa zekatın vermesi gerekir mi? Evet. Evet ama e, mehrini henüz almamışsa zayıf alacaktır demiştik. Tamam Zayıf alacaklarda kişi ilk iki yıl zekat verecek durumdayken üçüncü yıl zekat veremeyecek duruma geldiği fakat alacağını da aldı. Bu, durum, bu durumda e, kişinin geriye dönük zekatı üzerine e, üzerine borç yazılır mı? Ya yani fena bir soru değil yani bir insan tek tek ediyor. E, ne diyor? İlk iki yıl zekat verecek durumdaydı. O para elinde olsaydı zekat verecekti daha sonraki yıllarda mağdur duruma düştü ama bu alacağı para kaybolmadı. Yani bu alacağı para kayıp kaybolmadı. Bunun önceki yılların zekatını verir. Mağdur duruma düştükten sonrakılarını vermez. Ama bu parası kaybolursa veya ödenmezse zekatını vermez. Sığır, davar ve dever cinsinin zekatları nakit verilebilir mi? Evet verilebilir. Yani bu hesap üzerinden verilebilir. Seferilikte gidilen yer dağ başındaki bir ev ise mesafe o eve göre hesaplanır. Evet yani bir daha önce demiştik ya bir yerin birden fazla yolu var ise e, gidilen yola göre hesap yapılır demiştik. Dağdaki eve gidilen yolda yol da dağa göre dağa göre hesap yapılır. Yani dağ yürüyüşüne göre hesap yapılır. Kermeslere verilen mal zekat olur mu? Yerinde bir soru. Yani yeniden hayır olmaz. Hayır olmaz. Anlaşıldı? Yani şöyle diyeyim. Hocaların zekat almaması doğru olandır. Bu şey açısından ama yani hoca fakirse zekat alır. Yani o da diğer fakirler gibidir. Bu ülkede hocalar birerarak fakir ve muhtaç bırakıldı. Hocalara verilen maaş normal memur maaşının yarısı bile değildi. Böyle bir mağduriyet devresi sırf gözden düşürmek için yaşatıldı. Günümüzde öyle değil yani elhamdülillah ama neticede o da diğer insanlar gibi fakirse fakirdir, maddi durumu ise iyidir. Ama şunun için söylüyorum hocaların biraz almamasında fayda var daha dik durum fayda fayda var çünkü dikkatler üzerlerine çekiliyor ve kötü hedef gösteriliyorlar. Evet. İha da katarak ameliyatı yaptırmak zekat olur mu hayır olmaz yani olmaz yani bu bir hayırdır güzel bir hayırdır bu ayrıdır ama yani bu, bu, katarak ameliyatı yaptırmak zekat değildir yani o fakite verilir de fakir bunu kendisi ameliyat için kullanırsa bu olur. Ama zekat bunun için kullanılmamalıdır. Gelininize verdiğimiz zekatı aile içinde kullanırsa torunlar yerse sakıncısı var mı? Esasen yani e, şöyle diyeyim e, var da doğru, doğru olan doğru e, olan torunlara yedirmemesi. Eğer torunlar yemişse o kadarını onun tasadduk etmesi, fakire vermesi daha doğrudur. Borsada TL dolar e, paritesindeki değişimler faiz mi oluyor? Borsanın kendi sıkıntılı ama e, dolar e, TL paritesinin farkı e, faiz olmaz. Yani dövizi 3 gün sonra 5 gün sonra yükselir düşer ona göre alır satabilirsiniz. E, dövizi bir yerden daha ucuz bir yerden daha pahalı satın alabilirsiniz. E, birisi e, diyelim ki euro öbürü TL olduğu yani farklı para cinsi olduğu sürece bu farklılıklar fiyat artışı ve eksisi olabilir. Ama borsa ayrı bir dünya. Borsayı da faiz açısından demiyoruz. Borsadaki alışverişlerin, borsadaki hisse artımlarının kendine ait sıkıntıları var. Nasıl sıkıntılar var? E, gerçek değerleri var. İşte hayali değerleri var. Dedikoduların ürettiği değerler var ve borsayla oynanıyor. Adana'da borsa oyunu diyorlar zaten. Bir dedikodu yayılıyor, hisseler tavan yapıyor. Bir dedikodu yayılıyor, hisseler e, dibe düşüyor. E, bilerek bunu yayan hatta üzerinde çok profesyonelce kimsenin hissedemeyeceği oyunlar var. Böyle. Ne? Normalde borsanın İslami'leştirilmesi çok kolay. Yani Nedir? Neticede bir insan bir şirketten hisse alarak ortak olabilir mi? Evet olabilir. Bunun karını alabilir mi? Evet alabilir. Ama bir şey daha. Bir, aldığınız şirket ne iş yapıyor? Bunu helalden mi kazanıyor, haramdan mı kazanıyor? Ortak olarak sen bilgi istesen sana bilgi ulaştırılıyor mu, ulaştırılmıyor mu? veya diğer bilgiler ne yapılıyor, ne gidiliyor? Bu gerçekten, diyelim ki siz yüzde bir hisse aldınız ve bin liraya satın aldınız. Bunun manası nedir? Bu şirketin değeri yüz bin lira demektir. Gerçekten yüz bin mi? Neydir, nenin nesidir? Yani işin içerisinde dünya kadar oyun var. Bu atmosfer, eğer bunlar düzeltilse, şeffaf olsa evet yani borsa kolayca İslami'leşir. Ama biz ayak oyunu yapıyoruz deniyorsa ve bu yapılıyorsa ki zaten yapılıyor. Kendileri de yapıldığını söylüyorlar. Bu yüzden ne oluyor? Havadan kuş uçsa tesir ediyor. Nerede nasıl tesir ediyorsa bir de dedikodular üretiyor. Sırf bunun için çok ustaca dedikodu üreten yerler var. Bunun için senoryolar var. Basit bir şey söylüyorum. Bir ülke olarak dünya altın stoku yapmaya başlıyor. Pirelenin öyle, öyle olunca. Bunu Amerika yapıyoruz özellikle. Pirelenin. Altın stok'u yapılıyor, altın stok'unun arkasından Afrika'daki bakıyorsunuz bir altın madeninde bir iç göl patlıyor, altın madenine sel basıyor. İşçinin eline veriyorlar, şuraya bir dinamit at, sana şu kadar para diyorlar. Adam bir dinamit yerleştiriyor oraya, para alacak. Meğer orada iç göl, iç göl varmış, göl bir patlıyor, bu da boğuluyor. Bir sürü insan boğuluyor, bu altın madeni artık şu kadar ay çalıştırılamaz. Temizlenemez. Çünkü göl, işte iç göl patladı, şöyle oldu, böyle altın fiyatları tavan yapıyor. Bütün altın piyasaya sevk ediliyor, satılıyor. Bir haftaya varmıyor, sular temizleniliyor, pompalanıyor, geriden orası açılıyor. Niye? Bu sırada altınların hepsi de satılmış oluyor. Ölen insan ölmüş, kalan kalmış, piyasa sanatının umurlarında bile değil. Bizde 28 Şubat'ın Türkiye'nin ekonomisi umurunda mıydı? Nereye gittik, ne oldu, ülkenin başına neler geldi? Kendi ifadeleriyle bir anda ne oldu? Yani Türkiye'den kendileri söylüyorlar. 70 bin dolar, milyon dolar, milyar dolar. 70 milyar dolar birinci yılın içinde yenildi diyorlar. Şimdi o anda Türkiye'nin itibarını düşünün. Türkiye'yi bir ticaret firma olarak düşünün. Borsada da şehrin olduğunu düşünün. Nereye gitti, ne oldu, ne, neler başa geldi. Bu ne diye şirketlerle oynanıyor. O yüzden çok olgun gözle bakamıyoruz ama borsaya bütünüyle gayri İslami diyemiyoruz. Oynamaya çok müsait. Ee, dediğimiz gibi Adana'da zaten borsa oyuncuları şöyle yaptı. Borsa böyle borsa oyununda şu kadar kazandı diyorlar. İşi oyuna çevirdiler. Zekata tabi devesi olanın davarı yoksa neyi zekat olarak verecek? Bir davar parasını. Bize göre bu yani şey olarak bir davar parasını verecek. Hanımlar arasında genelde 500 Yasin, 1000 İhlas gibi toplanarak ile sureler okunuyor. Bu doğru mudur? Yani bir kere bakınız okunan her ayetin her surenin ecri vardır. Ama bu nevi bir şeyi adet haline getirmek ve mutlaka okunur hale getirmek, bunu bir ibadete dönüştürmek manası taşır, kazanç yerine insana vebal de getirebilir. Giderek adet oluyor. Bir de yarış başlıyor. Biz şöyle okuduk. Şurada şunu yaptık. Öyle yapıyor ben de yaptım. Falan ne yapmış şöyle yaptık. E, bu, dolayısıyla bu doğru değildir. E, kendimize gelmemiz lazım. Yani bir de e, Allah ve Resulüne iyi bakalım. Bizden çok defa Peygamber Efendimiz zikirle ilgili hadislerini alt alta toplayın. Büyük rakamlar göremezsiniz. Yani kula yük büyük gelmiyor. Yani Peygamber'e 33 defa Allah deyin diyor. 33 defa Elhamdülillah deyin diyor. Peygamber Efendimiz şu kadar işte şunu söyleyin. Yani bütün rakamların ben bin rakamının üstünde bir rakam bilmiyorum. Herkesin kolayca yapabileceği artı yaptıkça artı kazanılığı bir şeydir. Tavan sınırlaması üstadlar tarafından, şeyhler tarafından belki doğrudur aşırı gitmesinler diye. Çünkü insanın önü alınmaz. Bir vehim şeyi başladı mı, yarış başladı mı, önü durmaz. Ama bunu kötüye kullanmamak ve dini mübinde esas olanın daha güzel, daha işten, daha gönülden gelerek yapmak ve söylemek veya ibadet etmek olduğunu biliniz. Bu nevi büyük rakamlar ve büyük rakamlar elde etmek için uğraşmak çok doğru değildir. İslam'ın ana ruhuyla uyumlu değildir. Bunun günlere, gecelere dönüş, dönüşmesi de yine böyledir. Ama buna hepten caiz değildir. Niye diyemiyoruz? Kur'an okumak daima insana ecir kazandırır da onun için. Ondan öte ihtiyatlı olunmalıdır. Namaz kılarken başörtüsü açılan bir hanım tek ile mi düzeltmeli? İki eliyle düzeltsem namazı bozulur mu? Ee, tek eli yetmiyor ise en az hareketle iki elini de kullanabilir mi? Kullanabilir. Ama yani başörtüsü öyle bir şey ki uğraşacak, mücadele edecek ise selam vererek yapması daha doğrudur. Ondan sonra yeniden kılmalı. Hayır, kolayca düzeltilecek ise en az hareketle düzeliyorsa evet yani onu düzelterek Tek eliyle başarabildiği olan var. Yani şey ona göredir. Tek elle yapabilirsin. Tek el yetmiyor. Seni daha çok mücadeleye, daha çok zihnini de e, meşgul edecek şekilde ise çift ikinci elde müdahale edebilir. Evet. Bir eline kolonya süren bir insan alkol necis sayıldığı için tekrar mı abdest almalı? Yoksa elini yıkayıp namazı kılabilir mi? Her durumda elini yıkayıp namazını kılabilir. Yani abde, tekrar abdest, alkoldü, necaset dahil. Vücuttan çıkmamış. Yani şöyle diyeyim. Bir insanın üzerine çocuk, kucağındaki çocuk çiş yapsa abdestin bozulur. Gider orayı yıkar. Bu da öyle. Tamam. İstanbul-İzmit arası seferlik münde değildir. Cevabını direkt veriyorum. Kilometre hesabını hangi noktayı esas alarak yapmalıyız? İstanbul'un bittiği noktayı. Tem yolundan var da sahilden yok. Sahil dolu. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasından hareket etmiş olmak fark eder mi? Etmez. Şehrin son evlerinden itibaren hesap hesap yapılması gerekir. Tamam? Anlaşılmayan bir şey var mı bunda? İntikaller, intikaller, yani i̇ntikaller ikameti bozar demiştim. İntikaller ikamete manidir. Bir insan birkaç yere konup göçecekse toplamı hesap edilmez. Yani ben buradan nereye gittim? Erzurum'a gittim. Erzurum'un oradan yakın bir ilçesine geçtim. 30 kilometrelik bir ilçesine geçtim. Erzurum'da 10 gün kaldım. Gittim olçada 5 gün kaldım. Oradan gittim öbür ilçesinde bir 5 gün daha kaldım. Sonra gittim 30 kilometrelik bir başka ilçelerde ilkece, bir 5 gün daha kaldım. Toplam olarak Erzurum ve ilçelerinde ben 25 gün kaldım. Mukim değilim. O intikaller yakın bile olsa ikamete manidir. Bu demek. Anlaşıldı Ne diyelim? Es oturacaksan 25 gün. Evet. Sonra işin çıktı oraya gittin evet. geldin o zaman mu kimsin? Evet. Ama baştan biliyorsan ki oradan oraya oradan oraya intikal edeceksin oradan değil ben değilsin. Ben oraya evet, şurada kalacağım 5 şurada. Evet, tamam. evet değilsin. İstanbul'da kadın erkek eşit mi kabul edilir? İstanbul'da insanlar bile birbirle yani insanlar bile birbirle eşit değildir. Kimi uzun, kimi kısa, kimi şöyle, kimi böyle kadın erkek eşit mi diye veya hatta eşit mi diye bir münazara ve münakaşa ve ortamı doğru değildir caiz değildir. Niye? Neydi eşit mi? Takva adamı kastediyorsunuz. Allah katındaki değerini mi kastediyorsunuz eşit mi derken? Kim değerlidir? Kim takvalıysa o değerlidir. Başka bir şey diyebiliyor muyuz? Cenab-ı Allah sizin ne şeklinize bakar diyor Resulullah ne de malınıza. Sizin takvanıza bakar, kalbinize bakar diyor. Güç ve kuvvetle mi diyoruz eşitliği kastediyoruz? Güç ve kuvveti ortalama erkekler daha güçlü. Var neden? Sorumluluk ona veriyor. Sorumluluk taşımada kim daha güçlü? Erkek daha güçlü. Duyguda kim daha güçlü? Kadın daha güçlü. Renk algısında kim daha güçlü? Zannediyorum kadın daha güçlü. Şimdi hadiselere bunu şunun için biraz detaylandırdım. Hangi açıdan bakıyoruz biz? eğer sorumluluk açısındansa dediğiniz ayet ve dediğimiz alanlar eğer şefkat açısından bakıyorsanız kesinlikle kadın daha güçlü ve benzeri dolayısıyla ne olması gerek bu ikizlerin birbirle yarıştırılmaması gerek olması gereken ne Cenab-ı Allah ikisi birbirine tamamlasın birbirinde huzur ve sükun bulsun diye yaratılmıştır onları yarış atı gibi yarışa sokmanın manası yok günümüzde sık sık bu yapılıyor da onun için söylüyorum bu, bunun gibi İnsanlar bile demin tartılıyor. İnsanlar bile herkes birbirle eşit mi? Hayır. Evet ya durmadan o inceleniyor şey olarak yani e, dolayısıyla değil. Her ya, ya, nasıl diyeyim? Cenabı Allah ne diyor? Fesetecebe lekum rabbuhum enni la udiyu amale amilin minkum min zekerin ev unthe diyor. Kadın olsun erkek olsun Cenab-ı Allah'a yönelip niyaz eden insanların niyazını Cenab-ı Allah kabul eder. Min Siz birbirinizdensiniz diyor. Yani kadının ibadeti erkeğinden daha efsaldir. Bunu diyebiliyor muyuz? Hayır. Erkeğin ibadeti kadının kından daha efsaldir. Bunu diyebiliyor muyuz? Hayır. Yani o zaman Allah katındaki değer ise ki asıl değer odur. Onun ölçüsü nedir? Takvadır. Bitti. Ondan öte yani hayatın içerisinde görev ve sorumluluk kadının ki kadına göre olmalı, erkenki ki erkeğe göre olmalı. Kadın erkek eşittir. Bütün kadınlar da limana inmeli, limanda erkekler gibi hamallık yapmalıdır. Doğru mu? Bu kadına zulümdür. Zulümdür yani doğrusu budur. Otobüs içerisinde 50 yaşında bir erken kalkıp 30 yaşındaki bir bayana yer vermesi doğru mudur? El cevap doğrudur. Erkekler ayakta durmaya kadınlardan daha tahammülüdürler. Şimdi değerlerimiz buna göre olmalı, buna göre yani, davranmalıyız, yani, öbür türlü değil. Öbür türlü genellikle bu konu hep o açıdan inceleniyor, o açıdan değerlendiriliyor. İki tarafın yarışa sokulması doğru değildir. Bahçemiz var ama ticari amaçlı değil. Küçük bir bahçe ve meyveleri biz yiyoruz, satmıyoruz. Komşular da vereceksiniz demektir bu manası. Çevrede bahçeyi görenler yok mu? Bu türlü şeyler yani bunun biraz daha detayı var ama yine de vereniz detayı şu. Esasen zekat ne neydi olur? Oldukça da güçlü e, Depolanabilen mallarda zekat daha doğrusu olandır. Yani kaysı gibi e, kurutulabilen e, tahıllarda fasulye şu gibi olandır. Domates gibi mallar depolanmaya müsait değildir. E, dolayısıyla zekat de, yani bunlarda öşür yoktur kanatı Bir haylice güçlüdür, hakimdir. Ama yine de eğer masrafsız ise bu şeylerin işte konu komşuya, çevreye verilmesinde komşuluk münasebeti açıldığından da güzel vardı. güzellik vardır, hayır vardır. Abdeste basınmesi hariç diğer uzuvlara üçer defa yıkanması gibi ayaklar da üçer defa mı yıkanır? Doğru olan odur. Yani ayaklarında üç defa yıkanması sünnettir. Doğru olan ayaklarında üç defa yıkanmasıdır. Ancak günümüzde musluk olunca Şakır şukur şakır şukur hallediyoruz biz onu. Dökerek olduğunda üç defa yıkanarak yani ama şey içinde ölçüdür. Yani ayağı yıkarken de üç defa elin gezdirilerek yıkanması daha doğru bir davranıştır. İnsanın içini de rahat edici bir ölçüdür. Aynı zamanda bir şey vehmi de vesveseyi de önleyici bir ölçüdür. Tamam yani üç defa sünnet ve ben bunu gerçekleştirdim dediği insanın içi de bununla rahat eder. Tamam 믿대